Bu içerik Al Bayrak Yapı İnşaat tarafından hazırlanmıştır. Çatı sistemleri Sağlam yapısı ile oldukça dayanıklı olan keret çatı son derece uzun ömürlüdür. Diğer çatı sistemlerinin zamanla oluşturacağı masraflar kıyaslandığı zaman oldukça ekonomiktir. Çelik olması nedeniyle çürüme, paslanma veya deforme olayı gerçekleşmez. Keret sistemle kurulan yapılar deprem ve diğer afetlere son derece dayanıklıdır. İstenilen genişlikte ve uzunlukta imal edilebilen ve kısa zamanda montajlanabilen bakır çatılar gün geçtikçe en çok tercih edilen çatı sistemleri girmektedir. Birçok değişik tasarımı ile oldukça şık ve zariftir, bir binada olması gereken estetik ve uzun ömürlü çatı sistemlerindendir, elemanlarımız işlerini meslek edinmiş, eğitimli elemanlardır, işinde uzman olan ekibimiz, profesyonel çalışma sistemleriyle çelik konstrüksiyon çatı işlerini, kısa zamanda teslim etmektedir, fabrika, büyük pazar alanları, büyük imalathaneler, geniş çatı ihtiyacı olan yerler, normal çatı ihtiyacı olan yerler, büyük yük araçlarının rahat tıkla girmesi gereken yerler çelik konstrüksiyon çatı işlemlerinin uygulandığı yerlerdir. Ayrıntılı bilgi ve fiyat teklifi için 0216 487 çift 061'den bize ulaşabilirsiniz.